Kardeşlerim, bugün üzerinde duracağımız inşallah hadisler el vaktul lezi yecm'u fihi el musafiru beyne zuhri vel asri. Yolcu kimsenin öğle ile ikindi bir arada kılması babı. Yani yolcu bir Müslüman kimsenin öyle ve ikindiği ne yapması? Cem etmesi, birlikte kılması babı. Yani bir Müslüman yola çıktığında, uzak bir şehre gittiğinde, şehrinden İbrahim kardeşim çıktığında ne yapıyor? İsterse öyle ve ikindiği cem edebiliyor. Nasıl edecek? Önce hadisimizi okuyalım, sonra kısaca, bu cem konusunda bilgi vereceğim inşallah. Enes İbni Malik radıyallahu anhudan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş batıya kaymadan önce yolculuğa çıkarsa öğle namazını ikindi namazı vaktine kadar geciktirir. Sonra konakladığı yerde ikisini birlikte aynı vakitte kılardı eğer hareket etmeden önce vakit girmişse, hareket etmeden önce vakit girmişse, öğleyi kılıp sonra yola çıkardı. Ne gördük bu hadisle? Hadisimiz, Darimi'de, Müslim'de, Nesa'ide geliyor kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yolculuğa çıkarken cem ederdi. Eğer vakit girmişse ne yapıyordu? öğle namazını kılıyordu eğer vakit girmemişse yola çıktıktan sonra ne yapıyordu vakit girdiği zaman ikindiye kadar öğlenin vakti ne yapıyordu kardeşlerim geciktiriliyordu namaz geciktiriliyordu ikindi vaktine kadar ne zaman ki ikindi ezan okunuyor vakit giriyordu ana abi o zaman önce neyi kılıyordu önce önce öğle namazını sonra da ikindi namazını. Biz buna ne diyoruz? Cemu tahir. Yani aslında üzerine farz olan öğle namazını ikindiye tehir etme, geciktirme. Bu bir sünnettir. İmamlarımız, alimlerimiz, mezhep önderlerimiz bu hadis gereği amel etmişlerdir. Üstelik bu sünnette mümin için bir kolaylıktır. Nice kardeşlerimiz yolculuklara çıkıyor. Ve cem etmiyorlar Allah muhafaza. Bu sefer mamazlarını kaçırıyorlar. Yani sünnet onlara bir kolaylık çiziyor. Ama onlar bazen peygamber sünnetini amel etmek yerine kardeşlerim bağlı oldukları mezhebe bağlı olarak tutunarak cem etmekten geri kalıyorlar. Özellikle Hanifi olan kardeşlerimiz, Hanifi mezhebine bağlı olan kardeşlerimiz ne yapıyorlar? Cem etmekten uzak kalıyorlar öğle ve ikindiği veya akşam ve yatsıyı cem etmiyorlar. Oysa bu hadis, peygamberimizin hanifi açıkça, öğle ve ikindiği cem ettiğini, başka hadisler gelecek, akşamla yatsıyı cem ettiğini biliyoruz. Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam sellem akşam ve yatsıyı müzdelifi de ne yapmıştır? Cem etmiştir. Burada da öğle ve ikindiği cem etmiştir. Madem ki bir peygamber, önderimiz, rehberimiz, ibadette bizim meşalemiz olan Allah Resulü ve selam, bu ameli yapmışsa, cem etmeyi yapmışsa bizim mezhebimizde yoktur diye bunu kabullenmememiz doğru değildir. Asıl olan kişinin sünnete bağlanması, Peygamberinin yaptığına şahit olunca onun gibi yapmasıdır. O halde ne yapacağız? Diyelim ki bulunduğumuz şehrimizden uzak bir şehre gideceksek, Yola çıktığımız zaman öğle namazımızı ikindiye geciktirebiliriz. İkindinin vakti de girdiği zaman ne yapacağız Ahmetciğim? Cem edeceğiz. Ne demek cem etmek? Öğle namazını ikindi vaktiyle birlikte namazını kılacağız. Önce öğleyi kılacağız. Zaten yolculuklarda bize dört kat olan namazlarımız ne olur? iki rekata düşürülür. Nitekim Peygamber bunu yapmıştır. Sünnette sabittir. Kasır dediğimiz namazları kısaltma hakkımız vardır. O halde iki şey çok önemli Muhammed unutmayacağız. Yolculuğa çıkarsak namazlarımız dörtse zaten 4'tür iki kılacağız. Ve cem etme hakkımız var. Öğle ve ikindi cem olunur. Akşamla da yatsı cem olunur. Sabah namazı hiçbir namazla cem olmaz. Neden? Ya hocam Öğle ve ikinciyi cem ediyorsun. Anladık akşamla yatsıyı cem ediyorsun da sabah namazını neden bir namazla cem etmiyorsun? İşte bizim usulümüz bu. Allah Resulü yapsaydı yapardık. Allah Peygamberi yapsaydı biz de ederdik. Peygamber bize emretseydi Halife kardeşim onu da yapardık. Nerede yapmamız gerektiğini, nerede yapmamamız gerektiğini öğreniyoruz ve biliyoruz. Dolayısıyla kardeşlerim, dostlarım Sünnetin koyduğu yere kadar geliyoruz. Bizim aslında istasyonumuz, durağımız neresi? Sünnetin olduğu noktaya kadar o bizim durağımızdır. Eğer o sünnete muanif bir şey görürsek de ne yapıyoruz? Mutlaka o sünnete muhalif olan şeyi terk ediyoruz. Bu bu hadisten öğrendik? Öyle ve ikindi namazlarını cem ediyoruz. Peki nasıl cem edeceğiz? İkişer rekat. Niyetleri nasıl yapacağız? Niyetlerimiz katten olacak Diyelim ki vakit bugün şu an girdiğini düşünelim. Öğle namazı için iki rekat katten niyet edeceğim. iki rekatımı kılacağım. Sağıma soluma selam vereceğim, bitireceğim. Sonra yeniden kalkacağım, gamet getireceğim. Sonra iki rekatta neyi kılacağım? İkindi namazını kılacağım. Böylece öğle ve ikindi cem etmiş olacağım. Peki akşam yatsıyı nasıl cem edeceğim? Akşam 3 rekat değil mi? Hani biz dörtleri ne yaptık? iki. Hocam yani dördü ikiye böldük iki kıldık. Yoksa üçü de ikiye böldük de bir buçuk mı kılacağız demeyin. Böyle bir şey yok. Hocam neden böyle bir şey yapmıyoruz? Bakın ben size usul öğretmek istiyorum. Allah sizlere ve bana rahmet etsin. Rabbim sizleri cennetine koysun sevdiklerinizle. Hocam dördü iki kıldık da bu üçün neden ikiye bölüp de bir buçuk kılmıyoruz? Çünkü böyle bir yetkimiz yok. Peygamber üç kılmıştı. Hadi kalkın da siz üç kılın. Ee, bir buçuk kılın. Üç kılmak zorundasınız. Çünkü Peygamber üç kılmış. Yani onun yarısı yok. Dördün yarısı iki var ama üçün yarısı yok. Üçü tam kılacağız. Akşam namazını al Sonra da ne yapacağız Allah izin verirse? Ne yapacağız? Yatsı iki rekat kılacağız. Önümüzdeki hafta inşallah böyle bir şeyi tasarlayacağız değil mi? Başaracağız Allah'ın izniyle. Cem ettiğimizde önce üç rekat akşamı sonra da yatsının iki rekat farzını kılacağız kardeşlerim. Bakınız bir hadis daha okuyalım sonra da sohbetimizi bitirelim. Muaz bin Cebel radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre Tebuk savaşı senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yola çıkmıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle ile ikindi dikkat edelim. Akşam ile yatsıyı bir araya getirerek kılardı. Deminki söylediğimiz sözü bu hadis açıkça ortaya koyuyor muarif? Koyuyor. Güzel. Bir gün öğleyi geciktirdi ve ikindi ile birlikte kıldı. Bu ne demek? Yani öğle namazını ne yaptı? Değerli kardeşlerim geciktirdi ikindi ile birlikte kıldı. Yani ikindinin vakti girdiğinde Necmettin kardeşim ne yaptı? Öğle ve ikindi birlikte kıldı. Daha sonra yolculuğa devam edip bir süre gittikten sonra akşam ile yatsıyı da birlikte kıldı. Hadis buharide ve Müslim'de geliyor değerli kardeşlerim. O halde akşam ile yatsıyı da birlikte kılması neyin delilidir? Allah Resulü ve Vesselam iki namazı da birlikte cem ediyordu. Önce öğle ve ikindi sonra akşamla yatsıyı cem ediyordu bu hadisimiz. Buharide Darim'de ve bu görmüş olduğunuz İmam Nesai'nin kitabında geliyor kardeşlerim. İmam Nesai'nin hadis sünem kitabında geliyor. O halde kardeşler dostlar Buharide gelen bir önceki hadisimiz nerede geliyordu kardeşlerim? Müslüm'de gelmişti. En sağlam kaynaklarımız, bütün önderlerin, alimlerin, muhaddislerin, fakihlerin, ulemanın üzerinde ittifak etti. Bukhari ve Müslim'de gelen bu iki hadis gereği, Müslümanlar olarak yolculukta namazlarımızı cem edebiliriz. Peygamberimiz yapmıştır, sünnettir. Bundan uzak kalmayalım. <gülüyor>